inal hamdulillah nahmeduka w ve wa nal'u üzerine min wa la la wa 'abduhu wa Geçen dersimizde kasas kelimesine değinirken kıssanın ne oldu? O. <gülüyor> o ayeti tekrar inşallah burada okuyarak anlamını verelim. Bugün biraz daha geniş olarak değiniriz. Bismillahirrahmanirrahim. Nahnuna kusu aleyke ahsenel qasasi bima evhayna ileyk. Biz sana kısaların hadislerin, sözlerin en güzelini sana vahyettiğimizle anlatırız, haber veririz. Nerede ama? بِمَا اَوْحَيْنَ اَيْلَيْكَ هَذَا Kur'an. Sana bu Kur'an'ı vahyetmemizle veya vahyettiğimiz şeyle ne yaparız? En güzel sözü, en güzel hadisi, en güzel ibretli olayları haber veririz. وَاِنْ كُنْتَ مِنْ قَبْلِهِ لَمِنَ الْغَافِلِينَ Öyleydi ki sen daha önce kafirlerden iddin. Yani haberin olmayan kimselerden iddin. Bir... Allah-u Teala kıssayı anlatırken ilginçtir. Yusuf suresiyle Hud suresi peş peşe gelir. Daha önce de Yunus suresi iner. Ancak neden peygambere kıssa haber şeklinde geçmiş olayları Allah-u Teala anlatıyor? Bunu ne için anlattığını da bakın. Hud suresi 120. ayet. Orada da şöyle buyuruyor, Es-sânc billah ve kullen nakussu aleike min enbâ'ir rusuli mâ nuthabbitu bihi fuâdak. Biz sana ne kadar önceki ümmetlerden, topluluklardan ve resullerden haber vermişsek o Resullerin haber haberlerinden sana kıssa olarak, yani söz olarak, hadis olarak naklettiğimiz ve haber verdiğimiz şeylerden maksadımız senin gönlünü sabit kılmak içindir. Şimdi öyle bir haber geliyor ki Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme. Kur'an'da veya Cibril aleyhisselam, Kur'an Kur dışı bir vahiyle Peygamber'e bildiriyor. Ondan maksat ve amaç Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin kalbini mutmain kılmak, gönlündeki bilgiyi sabitleştirmek, onun güvenini ve tevekkülünü artırmaktır. İmanını imanı artırmak içindir. Vecaeke fi hadhi'l hakku. Fi hadhi kim müfessirler diyorlar ki dünyada veya Mekke ve ca fi hadhihi'l hakku ve mevizetun ve zikran lil mu'minin ki müstefî hadhihi'l maksatiyan Allah'ın ayetleri o şükranda Sana bunda hak olan şey yani İslam ve din geldi ve mevizetun bir de mevize büyük geldi nedir o öğüt hem peygamberin kendisine öğüt hem de peygamber insanlara götürüsü öğüt ve zikra lil mu'minin müminler için hatırlatma onun için ayetler ki fezekir feinnizikra tenfa al-mu'mineen. Fezekir peygambere yüklenen bir görevdir, mükellefiyet. Hatırlat. Ama neyi hatırlatacak? Onun için zikir kelimesi hem hatırlatmayı içerir hem hatırlamayı içerir. Hem zaman içerisinde o bildirilen şeyin korunmasını, höfz edilmesini ve yaşatılmasını içerir. Onun için ona zikra diyor. Fezekkir fe inne zikra tenfihul neminin Zikra nedir? O zaman insanları sürekli canlı tutan, Allah'ı onlara hatırlatan, onların mükellefiyetlerini onlara hatırlatan, vazifelerini, onların düşmanı olan nefis ve şeytanı onlara tanıtan. İşte Allah'ın haram kıldığı yolları onlara tanıtan, Allah'ın hadlerini bildiren şeye zikra denir. Ama Araplarda şimdi cahili bir genelde vardır. Mesela zikra, ne bilerler? Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in doğum gününün hatırlatılması. Türkiye'de kutlama deniliyor mesela. Şimdi orada, orada da zikra ifadesi kullanılıyor. Demek ki Allah azze ve celle peygamberlerin Nebilerin haberlerini niye veriyormuş, niye gönderiyormuş? Kalbini mutmayılması için. E peki de, bizim buradan alacağımız ders ne olabilir? Peygamber'e ne amaçla indirilmişse o ayetler, peygamberlerin kıssaları <gülüyor> Rasul Sallallahu Aleyhi ve e iman etmiş olan müminler için o kıssalar aynı amaç ve aynı gaye ve maksatla inmiştir. Öyleyse Kur'an okunur ve öğrenilirken oralardan dersler alınmalı. Veya bir İslami amel yapıldığı zaman, bir İslami çalışma yapıldığı zaman insan karşısında şiddetli bir düşman görebilir. Değil mi? Çetin şartlarla karşılaşabilir. Zor şartlar da içerisinde olabilir. Ama bunların hepsine rağmen Allah-u Teala kalbimiz mutmain olsun diye da bizden önceki ümmetlerin çektiği azapları, ıstırapları ve işkenceleri ne yapıyor? Getirip önümüze koyuyor. Niye? Siz onlardan farklı kimseler değilsiniz ki. Ashab-ı kısasını hatırlayınız. Tutuyor o zamanın işte tağutu, o zamanın imparatoru kimse, binlerce insanı çukurlara doldurup yakıyor. <gülüyor> yani şimdi duysak ki yarın sıra bize gelecek, bizi götürüp atacaklar. Allah korusun belki hepimiz dinimizden öleceğiz. Ne haldir bu? Öyle diyor Resulullah sallallahu aleyhi ve Sellem sizden, siz niye acele ediyorsunuz? diyor. Ya Resulullah, yani Allah'ın zaferi ne zaman gelecek? Oturmuşlar Kabe'nin gölgesinde, Peygamber'e şikayetle buluyor Ashab. Diyor, siz ne kadar acele eden bir diyor. Sizden önceki ümmetlerden, öyle ümmetler vardı ki, onların etleri demirden taraklarla, kemiklerinden ayrılırdı ve onlar başların üzerine topraklara, kumlara gömülür, testereyle başları ikiye ayrılırdı odun kesilir, keser gibi böyle ve yine bu onları dinlerinden döndürmezdi. Dikkat edin, bu onları dinlerinden döndürmezdi. Bu nasıl bir imandır ya? Ha? Şimdi bu azimde olmayan insanlar Allah'a iman etmiş kimseler midir? <gülüyor> Nifak üzeredirler, en azından hiç değilse Allah korusun. E o zaman ne diye insanlar, yani bir sürü fakülte açlıyor, bir sürü okul açlıyor, bir sürü dergi açlıyor, bir sürü sufiler, tarikatlar, teşkilatlar, şunlar bunlar, herkes çalışıyor. Ama insanlar bu azmi kazanmadıkları sürece ve bu iman sahibi olmadıkları sürece, onların Allah'ın dinine yapacakları hiçbir hayrı yoktur. Demek ki peygamberin kalbini, gönlünü sabit tutmak için lin lin thabbit Onları göndermemizde maksat o indiriklerimiz, haber verdiklerimiz şeyler kalbini sabit kırmak içindir. Demek ki kıssalarda büyük ibretler varmış. Öyle mi değil mi? Kıssalarda ne vardır? İbret var. Nahnu naqusu aleike ahsan al لَقَدْ كَانَ ف۪ي قَصَسِهِمْ عِبْرَةٌ لِعُولِ Onların kıssalarında ibret sahibi olanlar için, akıl sahibi olanlar için, daha önce tabi ben ulul elbabı tanımladım size. Ulul elbab, akıl sahibi insanlar demek değildir. Ama akıl sahibi olmak onların özelliklerinden sadece bir tanesidir. Biz daha önce tanımladık, akıl ne demektir? Akıl, iman damel etmektir. İslam'da aklın tanımı bu. Felsefi aklın tanımı başkadır, mücerrettir. Yani amelden ve imandan soyut bir akıl tanımlaması, felsefi akıl tanımlamasıdır. İslam'da, Kur'an'da akıl tanımlaması, iman ve ameldir. İman etmeyen kimsenin ve amel etmeyen kimsenin Kur'an'a göre aklı yoktur. Kur'an tanımı olarak söylüyorum ama maddi alanda felsefi olarak siz diyebilirsiniz ki falan aklı vardır veya falan akıllı kimsedir. Elbette akıllı kimsedir ama Kur'an'ın izah ettiği, getirdiği anlamda akletmek başka. O nedir? Akletmek, işitmek ve itaat etmektir. İşitip itaat eden insanlar ulul elbaptır. Onlar elbap akıl Temiz akıl sahipleri, temiz nefis sahipleri olan kimselerdir. Zaten Allahu u Teala'da Kur'an'ın birçok yerine ulul elbamının ne olduğunu bize tarif etmiştir. Onlar namaz kılan kimseler, zekat veren kimseler diyor. Ah, ahirete yakinan inanın kimseler diyor. Bakın, yani müzehlet akıl sahibi dediğiniz zaman bu ibadetler gündeme girmiyor. Şimdi doğal şartlarda baktığınız zaman, Akıllı insan dediğimiz kimse İslam'da mükellefiyetlerin müdrik olan kimseler. Niye? Çünkü ondaki akıl Allah'a ibadet etmenin esbabı mucibelerinden bir tanesidir. Akıldan dolayı mükelleftir. Yani fehmetme ve kavramadan ötürü o kendisine özellik verildiği için o amellerle mükelleftir. Demek ki amellerle mükellef olunduktan sonra ve amelle edildikten sonra insan ehliyet ve akıl sahibidir. Bir insan amel etmiyorsa ya mümin değildir, ya mecnundur ya da işte bazı fiziki özürleri vardır, yoksundur yani o idrak melekelerinden ya da ki afir ve Amel etmemek için hiçbir neden yok. İman amel etmemenin nedeni olamaz İslam'da. Bunu çok iyi anlayın. Bakın yazın bir yere. bunu bir yere yazın. Türkiye'de ve belki binlerce, yüzlerce yıldır Müslümanların kafasındaki ur ve hastalıklardan bir tanesi budur. Adam diyor ki o mümin diyor. Öyle mi? Mümin demek Allah'a amel etmeyen kimse mi demektir? Demek ki la ilahe illallah dedikten sonra ben namazdan kurtuluyorum. O, ne iyi o iman? Ne güzel o müminler. Beleşten cennet. Mü'min olmak, amel etmemenin nedeni olur mu? Adamlar imanı amel etmemenin nedeni neredeyse sayacaklar ya? Sami söylüyorum yani iman etmeyi, ameli iptal etmek için bir ruhsat, bir hak gibi görüyorlar ya, ben iman ettim demeyi. Ben iman ettim dedim, bitti. Ben Allah'a inanıyorum diyor adam. Elhamdülillah ben de müslümanım diyor. O aslında ben üminim anlamda kullanıyor. Hiçbir şey kalmıyor ondan sonra. Adam hangi görev yükleyeceksin, hangi amelle mükellef tutacaksın? O mümkün değil. Evet. Burada bazı notlarım var. Onları kısaca inşallah değinmeye çalışacağım. Şimdi biz bir önceki dersimizde dedik ki bazı Müslümanlardan olduğunu söyleyen kimseler ve metin içinden çıkmış olan kimseler ne demişlerdi? İşte bunlardan bazılarının örnekler verdik. İşte Kur'an kısalarının temsili olduğunu, sembolik olduğunu, gerçekçi olmadığını, Allah'ın bunlarla insanlara ibret olsun diye e, bunları anlattığını, bunlarla tarihin inşa edilemeyeceğini ki Muhammed Halepullah Eminül Huli, bunlar bu düşüncede olan kimselerdir. E, tarih inşa edilmez o sadece ibret alınmak için zikredilmiştir. Ondan bir şeriat elde edilmez. Şimdi elbette peygamberlerin kıssalarında anlatılan şeylerin tamamı şeriattır demek doğru bir şey olmaz. Çünkü peygamberin yaşayışından ve hal ve ahvalinden bahsediyor. Onun ahlakından bahsediyor. Belki bu şeriat olmaz da emir Mahe ama bir sünnet olabilir. Değil mi? Güzel ahlak müminler için sünnettir. Peygamberlere ahlâkı tüm müminlerin sünnet olması gerekir. Dolayısıyla oradan e, ibret derken mücerred olarak sadece bakarız. Yani olaylarda işimize yarası kullanırız. Mesela ibret diyorlar ama kendileri sıkıştıkları zaman nefislerinin zafa düştüğünde hemen onu ibret şeriat gibi kullanıyorlar. Tabi ama şeriat olarak gelen şeyi de ibret olarak bile kullanmıyorlar çoğu zaman. İbret olarak bile kullanmıyor. Heva ve hevesine uyanların özelliklerden bir tanesi de budur. Onun için biz Kur'an kısalarıyla mitolojik kısalara baktığımız zaman mesela e, Yunan özellikle mitolojide Çin, Hint, e, Japon mitolojisi, eski Latin Amerika, işte Afrika mitolojileri, Avustralya, ön Asya ülkelerinin ve bir de bizim işte en son çağlarda batı modern Avrupa e, mitolojileri var. Şimdi bütün bunları toparladığımız, derlediğimiz zaman hepsi aslında bir hakikatin sanki rüyaya dönüşmesi gibi bir olaydır. Yani nasıl rüyada eşyanın şekli, biçimi tam net değildir ama bir şeyler görürsünüz. Allah'tan gelmiş bir hakikat vardı peygamberlerle insanlara o hakikatler o vahiy pırıltıları ne oldu zamanla rüya gibi adghaf ahlam Yusuf öresinde hani firavun rüya görüyor ya o işte ben şöyle şöyle rüya gördüm diyor kahinler diyorlar ki biz adghaf ahlamı bilmeyiz nasıl onu açıklayalım yani karışık rüyalar şeyler bize bunlar aklımız elmez diyorlar. Şimdi o Allah'tan gelen vahiy, tedbil ve takdir ediliyor. Kim yerde felsefeye dönüşüyor? Kim yerde şiirle karışıyor? Ve kim yerde mitolojiyle karışıyor, hurafelerle, masallarla, odanüstü e, kısalar ki temelin bir yalan ve korkuya dayanıyor. Yani bunun için e, Lewis Strauss haksız değil yani ben ona hak vermek istemiyorum. Diyor ki birçok Afrika dinlerinin ve işte Güney Asya dinlerinin temelinde ne vardır? Totemlere ibadet ve kötü ruhlardan korunmak için korku vardır. İşte o korkudan ötürü insanlar ne yapmışlardır? E, heykeller yapmışlardır. O kötü ruhlar o heykellerden korkup kaçarlar. Dikili taşlar, şunlar, bunlar. Bunlar ne amaçla yapılmış zamanında? Ya onları kutsamak için yapılmış veya onlardan korktukları için Onları korkutucu surette heykelcikler veya putlar ihdas ediyorlar. O ruhları kovalamak için veya diyelim işte Roma döneminde bilek kullanılan çok eskilere dayanan mavi boncuk kullanma. Yani göz şeklinde mavi boncuk, işte göz çirkin olan mahluklar, zararlı olan mahluklar veya ruhlar geldiğinde onları kovalamak için. Eski Türklere baktığımızda ak kelimesini gündüz için, nur için kullanırlar. Yani aydınlık ve mutluluk tanrılarına dan önce ak ismi kullanılır. Kara ismi ise şer ve kötülük tanrılarını temsil eden şeyler ve ruhlar ve anlamlar için kullanılır. Mesela ak boğa kara boğa derler. Ak boğa dediler mi? Ak kelimesi yani iyiliğe, mutluluğa, hayır tanrısına belal Kara Kara dedikleri zaman tıpkı eski e, İranlıların dinlerinde olduğu gibi Mazzeh dininde falan, Manehizm'deki e, inanışlar, onlarda da ne vardı? işte e, dualizm dedikleri şey, yani e, Feneviyye, Arapçıda Feneviyye deniliyor e, iki tanrılık e, hayır tanrısı, şer tanrısı. E, gündüz hayır tanrısına, ışık hayır tanısını delal ediyor. işte karanlıkta nedir? Kötülük tanrısına, şeytana delal ediyor. Bu bakımdan gece karanlıktan kurtulmak ve şer tanrılarını ve şerli ruhları, kötü ruhları kovalamak için sürekli kisra ateş yaptırıyordu. Babaları, dedeleri de kisranı soyu Sönmeyen bir ateşi vardı onların. Bu bakımdan belki milyonlarca ağacı ne yapıyorlar, kesiyorlardı, getiriyorlardı, sürekli o ateşi yakıyorlardı. İbadet ediyorlardı çünkü ateş onların tavrısıydı. Bu eski mitolojilere ve kısalara baktığımız zaman böyle. Eski Yunan'a bakıyoruz mesela. Yunan'da da aynı mitolojileri görüyoruz. Anadolu'da Phrytlitler, ondan sonra Keldaniler, Fenikeliler. Buna işte bu havzada yaşamış olan bütün o eski topluluklara baktığımız zaman, o topluluklarda yarı tanrı, yarı insan, yarı hayvan, yarı tanrı, yarı insan, yarı hayvan, insan ruhuna intikal eden, insan ruhundan hayvanlara intikal eden, hatta hala Kızıl derililerde, uzun saç bırakılması eski Türk geleneğidir. Eski Türklerde erkekler saçlarını uzun bırakırdı, yandan kazırlardı kafalarını, tepelerinden uzun bırakırlardı. Çünkü cehenneme düştükleri zaman, kabbeye düştükleri zaman, orada eğer yanarlarsa, bir azap görürlerse, işte bir melek var ismi hatırlamıyorum, o gelir, o saçlarını atlar, o cehennemin ateşinden çıkarır ve onları kurtarır. Eski Türklerde cennet, cehennem inanışı vardır. Ta bunların kökeni nereye dayanıyor? Ta Nuh aleyhisselam zamanına kadar, Tevhidi bir dine dayanıyor. Eskiye nereye dayanıyor? Tevhidi dinlere dayanıyor. Çünkü tevhidi din bozulduğu zaman dedik ya ya mitolojiyle, ya hikayelerle, ya korku dolu rüyalarla karışık şeylere, şirke karışıyor ve din zamanla bozuluyor. Yani Eski Yunan'da mesela e, nübüvet kırıntıları, pırıltıları var. Bazı filozofların görüşlerine, inançlarına nereden kalma bu? Ta Yunus Aleyhisselam zamanındaki kitabelerin, yazıların, elçilerin efendim, e, mürşitlerin oradan, ashabının oradan oraya intikal etmesinden kaynaklanır ki zaten Yunanlılar e, Avrupalı bir ırk değildir. Yunanlar Ön Asya'dan gitmiş olan, işte Irak'tan falan, bu civarlardan gitmiş olan bir topluluk. Yani eski o nebevi bir dini, nebevi bir geleneği ve kültürü taşımışlar, kendileriyle beraber götürmüşler. <gülüyor> Kur'an kısalarına baktığımız zaman, Kur'an kısalarının farkı şudur. Kur'an kısalarının mutlak anlamda gerçektir. Gerçek olmuş bir vakayı, olayı anlatır ve kesinlikle Kur'an kısaları üzerinde hiçbir sis perdesi yoktur. Mesela Hüt bahsediyor bahsediyorum. Süleyman Aleyhisselam'ın hayatını anlatırken, Neml Suresinde Hüttün konuşmasından söz ediyor Allah Azze ve Celle, değil mi? Onun emrinde olan cinlerin ve şeytanların denizlerin diplerine kadar dalıp inci mercan çıkarıp kendisine getirdiklerinden bahsediyor ayet. Şimdi buna benzer manzaranın tıpkısını bu böyle bir tabloyu aynen Yunan'da da buluyorsunuz. Mesela Mars, Jüpiter, diyorum kim kim kim, anlattıkları bütün yıldızatları aslında insan atlardır. İnsandır onlar. Eski Çin'de ve Türkler'de her kabilenin, her ırkın veya boyun, soyun bir tanrısı olduğu gibi kutsal insanı, totemi olduğu gibi şamanı, da vardı. Dolayısıyla Roma'da her kahraman bir tanrıdır. Savaşta kahramanlık göstermiş olan her yiğit insan bir tanrı özelliğine sahiptir. Mesela Yunanistan'da, eski Yunan'da, bugün Nergis ismini verdiğimiz çiçek aslında genç bir delikanlıymış. Anlaşıldı mı? Kendisini suda gördüğü zaman kendisine aşık oluyor. Anlasana çiçeğe dönüşüyor, bilmiyorum ne oluyor falan. Zeus kısası, misal, Olympus e, mitolojisi, Oedip mitolojisi ki Freud'un felsefesinin temelini teşkil eden ve Freud'un rüyaları yorumlama noktasında insanın psikolojik, cinsel davranışlarını yorumlama noktasında dayandığı dayanaklardan bir tanesidir. Onu, o, hikayeye, mitolojiye ve de eski Mısır mitolojisine dayanarak rüyaları yorumlamaya çalışır, insanın nefsindeki, benliğindeki cinsel sapmaları falan açıklamaya çalışır. İşte o annesiyle falan evlenir, babası daha önce kraldır, tamam mı? Ondan sonra e, krallıktan düşmüştür, öldürülmüştür kendisi başka bir yere, işte başka bir esir düşmüş, başka bir yere kalmış, büyümüştür. Sonra yolda gelirken bir memlekette işte annesini arabanın üstünde görür, bilmiyorum ne, annesi ama falan. Daha sonra o kadınla evlenir, çocukları olur, bir çocuğu olur. Öğrenir ki annesidir falan. Şudur budur. Oradan işte pişmanlık duyar, defis, e, muhasebesi yapar, ızdırap çeker falan gibi bu türlü kısalar. Bakın e, eski hemen hemen beşeri dinlerin e, tamamında var. Ama Şimdi, Kur'an kısalarına gerçekçi değildir dediğin zaman, bu anlam çıkar. Allah korusun, Kur'an'la mitolojileri denk tutmuş olursun. Mitoloji, insan ürünü. İnsanlar üretiyor onu. Yani, insan zihninin ürünüdür, şeytanın vesveselerin ürünüdür. O zaman, sen Kur'an'a, kısalara mitolojiktir veya sadece temsil için anlatılıyor dediğin zaman, o Allah'ı yalanla, Allah korusun, tam etmiş olursun, fütüdün konuşmasını nereye açıklayacağız? Karınca, karıncanın liderleri konuşmuş, önderleri, büyükleri konuşmuş, her neyse. işte çukurlarınıza giriniz, yuvalarınıza, Süleyman ve askerleri size ezmesin. E şimdi bu temsilidir dediğin zaman, sen mucizeyi inkar ediyorsun, Allah'ın eşyayı ve şeyleri konuşturabileceğini inkar ediyorsun. Sen ağzalarını konuşacak Kur'an'la sabit, Hı? ellerin, ayakların, ağzalarını konuşacağı gün Yasin suresinde bunlar açıklanır. Bu bakımdan yani bu mesele çok ciddi, basit bir şey değil. Kur'an'a yöneltilen aslında çok tahrip edici bir düşüncedir. Ama maalesef insanlar işte geçen söylediğimiz gibi anlatıyor işte. Kıssalar gerçekçi değildir de diyen de var diyor. Yani anlatıyor. Şimdi Allahu Teala kıssayı gerçek bir üslupla anlatıyor Kur'an'da. Çünkü allah Teala onu vahyettiğini söylüyor. Ve ona nebe olduğunu söylüyor. Bir haber olduğunu söylüyor. Allah'ın bildirdiği bir haber bir haber Sadece sembolik Ha, Kur'an'da sembolik olmayan şeyler yok değil. Mesela diyor ki Allahu Teala, bir kişiye hizmet eden mi daha iyidir, yoksa çok ayrı ayrı efendilere hizmet eden kimse mi daha iyidir? Bu temsilidir. İbret almamız için söylenir. İşte kötülük, iyi amel yapan örneği şudur, kötü amel yapan örneği şudur. İşte kötü amel yapan insanların veya amelden sonra şirk koşan kimselerin örneği nedir diyor? Tıpkı parlak bir taşın ne benzer. Onun üzerinde tozlu olur, yağmur gelir, onu alır götürür. Tamam mı? Onu cas cavlak bırakır. Bismillahirrahmanirrahim. gerçek vakalardır ve kullandığı dil ve üslup gerçekçidir. Hiçbir zaman peygamberlerle ilgili anlatılmış olan vaka ve hadiselere sadece temsilidir ve sadece ibret için anlatılmış ve zikredilmiştir demek nedir? Düşüncesinin ardında başka şeyler yatıyor. Onun için her sözün bir maksadı vardır. Her sözün bir dayanağı vardır her sözün bir gayesi vardır. Maksadı ve gayesi Kur'an'a muhalif olan her söz batıldır. Kur'an ve sünnete uygun olmayan bir yaklaşım tarzı batıldır. Adamlar bırakın artık kıssalarla konuşma. İşte adam ne diyor? Türkçe ibadet diyor ya. Kur Arap emperyalizmi diyor. Nereden nereye gelindi? Birler dayattılar Türkiye'de mealle amel edilir mi? Meal okunur. Meal şöyledir. Meal böyle niye? Temellerde ırkçılık ve şovenizm olduğu için Allah'ın Arapça indirdiği kitabın diline düşmanlık yaptılar. Bir insana yıllarca Arapça Kur'an okutmaktan onlar mahrum ettiler. Allah bu dille indirmiş. Kur'an-ı Arabiyyen İnna enzelnahu Kur'anan Arabi اِنَّا اَنْزَلْنَا اِلَيْكَ Kur'an, Arabî Kur'an'ı biz sana inzal ettik diyor Allah-u Teala. بِالْلِسَانِ عَرَبِيِّنْ مُب۪ينَ Seçen kim? İhtiyar eden kim? Allah. Arabın ne üstünlüğü vardı ki insanlara? Arapları üstün kılmak için inmiş olsun. Hayır! Bu dili yaratan kimdi? Dilin ayet olduğunu söyleyen kim Allah Ve ihtilafu elvanik ve dillerin ve lisanların ihtilafı Allah'ın bir ayeti. Dolayısıyla bu ayetleri küçümsemek tıpkı nasıl ki birisi Arapça dışında bir dili küçümsemese hakaret etme hakkı yoksa hiç kimsenin de Arapçaya hakaret etme hakkı. Kur'an dili olsun veya olmasın. Kur'an kısalarında gerçek anlamda vahyin temel ilkeleri ve ahlakı vardır. Gibi özellikler vardır. Dolayısıyla nasıl insan diyebilir ki işte Kur'an kısaları temsilidir. Kur'an kısaları aynı zamanda hem nübüvvetin tanımını yapar, hem insanlara hikmet ve bilgi verir, yani ilmi mesajlar taşır Kur'an kısaları. Hangi Kur'an kısası, hangi peygamberin hayatıyla ilgili bir vakayı Kur'an'dan okudunuz da, Orada nübüvvetin, vahyin, ahlakını, ilmini görmediniz. Hangisinde yok? Yunus aleyhisselamın kısasında mı yok? Nuh aleyhisselamın kısasında mı yok? Yüzyıl ölü, ölüp öldürülüp, yüzyıl sonra ihya edilen Uzayr aleyhisselamın kısasında mı yok? Hangisinde ibret ve hikmet yok? İbrahim Aleyhisselam'ın kuşları parça parça edip dağların başına koymasında kısa, ibret kısa şey yok mu, hakikat yok mu? Nübüvvet yok mu orada? Sen buna temsili diyeceksin. Ne diye Allahu Teala olmamış bir bakayı olmuş gibi gösterecek ve Kur'an'da bunu zikredecek? İşte modernizmin İslam'a soktuğu nifak. Kur'an'ı tartışma olayı. Kafir orada silahıyla, topuyla, Kur'an'la baş edemiyor. Gücü yetmemiş. 1400 şu kadar senedir. Ama dört tane şeytan, dört tane fitneci ne yapıyor? İnsanların zihinlerini ve akıllarını allak kulak ediyorlar. O da nereden kaynaklanıyor? Bizim Kur'an'ı tanımayışımız. Yani Kur'an'daki özellikleri bilmeyişimizden kaynaklanıyor. Ama Yahudi mitolojilerine bakınız, Yahudi kısalarına bakınız. Kesinlikle Yahudi kısaların hiçbirisinde nübüvvet tanımlanmaz. Nübüvvet yoktur. Yahudilerin peygamberlerle ilgili anlattıkları kıssada nübüvvet yoktur. Nübüvvetin tanımı yapılmaz. Orada bir hikmet göremezsiniz. Ha şudur, ancak bazı vahye dayalı olan şeyler vardır. Orada İsrail olan yaptıkları kötülüklerden ve Başlarına gelenlerin yaptıkları kötülüklerden geldiği Tevrat'ta bizzat anlatılır onlara. Ha, bunlara bir şey demiyoruz. Ama işte şu Yusuf aleyhisselam şöyle yaptı. İşte Yusuf Aleyhisselam böyle yaptı şeklinde hiç Yusuf Aleyhisselam'ın yapmadığı kıssaları, hikayeleri, meseleleri getirip ne yapıyorlar? İnsanlara anlatıyorlar. Kur'an kıssaları insanlık tarihinin gerçeğini yansıtır. Bakın insanlık tarihinin temel hareket noktalarını bize gösterir. İşte o o tarihte nübüvvetin merkez olduğunu görüyoruz. Bütün insani hareketler nübüvvetten nasibini alarak başlıyor. Bütün doğru hareketler, bütün insani davranışlar nübüvvet merkezlidir. Ama şeytani ve nefsani davranışlar senin nübüvvetin dışındaki düşüncelerden ve ideolojilerden kaynaklanıyor. Kur'an kısaları Allah'la nebiler arasındaki tevhidi ilişkidir. Yani kısalar bu ilişkiyi anlatır. Hangi kısa okursan okur, kıssaların özellikleri budur. allah Teala'nın için niçin? Nehne ne kusse aleke ehsenel kasası Sana anlatırız. Neyi? Kısaların en güzel biçimde anlatılışını haber veririz. Nasıl en güzel kıssa olacak Kur'an'daki kıssa? Sen kıssayı tanımıyorsun. Peygamberlerin hayatındaki ibretli olayların, hadiselerin neleri içerdiğini, nelere delalet ettiğini bilmiyorsun. Nereden anlayacaksın ayeti? Çoraklarım çeviri verdiniz. Olayların en güzelini, işte hadiselerin masalları en güzelini diye çeviri verdiniz. Ne anlayacaksın sen buradan? saranına baktığımız zaman bakın dedik ki bir insani esaslar, ahlaki esaslar ve nübüvvetin tanımı vardır artı sosyal ilişkiler ve ticari ilişkiler sosyal ve ticari ahlak sosyal ve ticari adaletin ikamesi vardır açın Yunus suresini okuyunuz, açınız Hud aleyhisselam'ın mücadelesini okuyunuz ne diyor orada وَلَا تَبْخَسُنْ نَازِ اَشْيَاءَ بُنْ İnsanların kazandıkları ellerinin emeği olan şeylerin değerini düşürmeyiniz. Bakın, enflasyonu Kur'an ta ne haber vermiş, ta Hud aleyhisselam döneminde malın değerini ucuzlatmak veya pahalı satmak. وَاَيْنُ mutaffifin. O, orada ne anlatılır? Kendisine aldığı zaman ucuz alacak, eksik satın alacak. Bu ize kanelum evdenüm yoksa, Başkasına sattığı zaman da tamam mı? Yine eksik verecek. Kendisini alırken parasını eksik verecek. Değerinden düşürecek ya kilosunu ya miktarını eksik alacak. Eksiltecek. Onu başaramazsa kıymetini eksilterek alacak ama satarken ya fazla üzerine koyacak, hakkinden fazla veya ölçüsünü tartısını az yapacak. İşte kapitalizmin temeli bu. Kapitalizm buna dayanır. yani bu en basit veya en ilkel tanım böyle diyelim, haşa. Ama bugün gel modern anlamda gerçekten bu iki unsurun dışında değil. İnsanları sömürme, anlaşıldı mı? İnsanlara kendi ürettiğini çok yüksek değerde satma. Kapitalizmin temeli burada. Gelin bakın peygamberlerin kısasını bir okuyayım bakalım. Peygamberler niye mücadele etmişler? Kur'an kısalarında rasullerle onları inkar eden ve onların risaletine karşı gelenler arasındaki ilişkiler siyasi otorite elde etme ilişkisi ve mücadelesi değildir. Peygamberler açısından böyle ama diğerleri açısından tamamen siyasi ve askeri otorite şeysidir. Tavrıdır. Mesela Firavun, Nemrut ve ona benzerleri, Asab Ukut gibi, Ebu Cehil gibi ve Mekke'deki o müşriklerin koydukları tavrın tamamı nereye dayanıyor? Egemenlik ve haşarablık iddia etme düşüncesine dayanıyor. Ama peygamberler açısından baktığımızda bu mücadele temelde tevhid ve şirk ayrımıdır. Tevhid ve şirk mücadelesidir. Nebilere karşı gelen tüm otoritelerin güçlerinin temel felsefeleri kuvvet ve sömürüdür ve aldatmacadır. Kuvvet, sömürü ve aldatma. Bugün gerçekten bakın medyanın yaptığı. Medya elinde kuvvet olan, elinde gücü olan ve aldatma silahları olan bir şeytan rolünü oynuyor. Samiri. Dolayısıyla ne oluyor? Peygamberlerin karşısında yer alan sistemlerin tamamı bu sebeple hem sömürü, hem güce, hem aldatmacaya ve temelde de şirkle hanediyor. Çünkü şirk bu unsurları hepsini kendi bulundurur. Bulundur. Şirk bu unsurları hepsini kendinde Kur'an kısalarında mübalağa yoktur. Mesela haşaki, Kur'an kısalarına Yakup Aleyhisselam Allah'la güreşti. sabah kadar güreşti güreşti, bir de baktı ki sabahleyin Allah'ı yenmiş. Yoruldu, Allah gitti ağacın altında dinlendi ve Yakup gitti ağacın altında, haşa. Bunlar hiç Peygamberlere yakıştırılacak bir şey mi? Onlar için anlatılır mı? Bakın işte, Yahudilerdeki kısalara bakın. Kur'an'daki kısaların nezahetine, ve zarafetine bakınız. Kur'an kısaları bazen bize hiçbir dinde bulunmayan ki özellikle yani Nübüvete dayanan dinler Yahudiler ve Hristiyanları kastediyoruz. Onların elindeki metinlerde bulunmayan Bilgileri bize verir, Kur'an kısaları. Mesela Musa Aleyhisselam ile ilgili birçok şeyden bahseder ama onlar bunu bunu söylemez. Yusuf Aleyhisselam ile ilgili şeylerden bahseder ama onlar bunu söylemez. Hud Aleyhisselamla, Nuh Aleyhisselam ile ilgili bahsettiği şeyler vardır, onlar bundan bahsetmez. Dolayısıyla Tur'an kısaları aynı zamanda daha önceki nübüvvetleri tahsih edici mahiyettedir. Bu özelliği taşır, tahsih edici mahiyettedir. Tevrat ve İncil kısalarına baktığınız zaman tamamen ile dolu eski Roma, Yunan, Hint ve Mısır mitolojileriyle iç içedir. Mesela Teslis veya Hac'ın kullanımı tamamen bunlar eski Romalılarda ki inanç ve düşüncelere dayanır. Mısır'da mesela Osiris Tanrı'nın oğlu gibi tanıtılır. Hatta eski Roma geleneklerinde bile bunlar vardır. Tanrı'nın oğlu düşüncesi eski Roma'da yaşayan bir düşünceydi. Dolayısıyla ne yaptılar? O düşünceyi aldılar. Hristiyanlığın temel ahidesi olarak insanlara sunmaya çalıştılar. Tevrat ve İncil kıssalarında demin anlattığımıza ek olarak söyleyeceğimiz bir başka şey bu. Eski tüm küfür ve şirk dinlerinin felsefeleri ve mistik yönleri vardır. Mesela e, Hindistan'daki mistik davranışların birçoğunu biz Yahudilikte ve Hristiyanlıkta görüyoruz. Özellikle Yahudi tasavvufu ve Hristiyan tasavvufunda Bakın yanlış anlamayın bunu. Yahudilikte tasavvuf vardır, Hristiyanlıkta tasavvuf vardır. Yani ruhbanlığın adına tasavvuf demiş Onun için Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ruhbaniyete İslam, İslam'da ruhbaniyet yoktur demiştir. Ruhbaniyet nedir? kendisini dünya işlerinden soyutlamak, nefsin ihtiyaçlarından, bedenin ihtiyaçlarından mahrum etmek ve sırf Allah'a ibadet etmek için insanlardan uzaklaşmanın adıdır. Onun için allah Teala Kur'an der ki, biz onlara ruhbanlığı yazmadık yani ancak kim daha güzel amel edecek, kim daha iyi işte Allah'a kulluk edecek, yaklaşacak diye biz onlara ibadet teklif ettik ama onlar sattırdılar işi. İşi çığırından çıkarıp saptırdılar <gülüyor> Kur'an kısalarında insan aklını eğitici ve onun önünü açıcı ve ona ufuk kazandırıcı ögeler vardır. Ama mesela bir Tevrat kıssasını okuyun veya bir İncil kıssasını okuyun veya bir Yunan mitolojisinde bir şey okuyunuz size hiçbir şey, şey vermez. Yani Zeus'un babasıyla mücadelesi veya Olimpos'la mücadelesi size bu hiçbir şey vermez. Sadece insanlar arasındaki bir sürtüşmeyi anlatır ama ufkunuzu açıcı, size yeni ufuklar kazandırıcı yeni ahlak kazandırıcı sizi yükseltici, yüceltici şeyler vermezler. Ama bazı e, belki mitolojik kısalar ve hikayeler bundan müstesna olabilir. Mesela Konfüçyüsle ilgili anlatılan şeyler, budayla ilgili anlatılan şeyler. Ha, bunların bazısında e, nebe nübüvvetle ilgili kırıntılar vardır. Yani nübüvvetin ahlakından veya nübüvvetin edebinden bazı şeyler bulunabilir. Fakat e, köklü bir yaklaşımla bunları eleştirel bir yaklaşımla ele aldığınız zaman göreceksiniz ki yine temeli nereye gidiyor? şirke dayanıyor, kutpereste ve paganizme dayanıyor. Bu bakımdan Kur'an kısalarını bir bütün olarak ele aldığımız zaman hem günümüz için ve hem de gelecek için kalıcı olan ahlaki ilkeler vardır. Ve bu ahlaki ilkeler bütün insanlığı ilgilendiren şeylerdir herhangi bir bölgeye ve herhangi bir ırka mahsus değildir. Yeryüzünün neresinde ve hangi zamanda olursanız olunuz Nuh Aleyhisselam'ın mücadelesi insanlar için eskimeyen ve değerini kaybetmeyen bir mücadeledir. Hangi topluluğa götürürseniz götürürüz. İslam'a davet etmeden bile o insanları Nuh Aleyhisselam onlara anlatın. Yunus anlatın. Hud Aleyhisselam'ın mücadelesini anlatın. Onların hak ve adalete değil mi? insanlığı, doğruluğa davet edişlerini anlatın. Hiçbir topluluk <gülüyor> bu kısada kötü bir taraf vardır diyemez. Bu mümkün değil çünkü. Olamaz. Niye? Çünkü insan fıtratına en uygun ahlak ve yaşayış, Nebilerin getirdiği ahlak ve yaşayıştır. Bu vakit insan fıtratı bunu inkar etmez. Dolayısıyla insan, İslam fıtratı üzerine zaten doğmuştur. Sonra annesi babası, işte hadiste Rasulullah'ın buyurduğu gibi, ya onu Yahudi, Yahudileştirir, işte ya Hristiyanlaştırır ya da Mecnusileştirir. Bu bakımdan biz Kur'an kısalarına baktığımız zaman e, tarihteki en önemli ve insanlar için zaruri olan bilgileri içerdiğini görürüz. Mesela onların tarihini anlatmaz. İşte Mısır'dan Musa Aleyhisselam şöyle çıktı, şu kadar insanla çıktı, şu kadar devesi vardı, şu kadar atları vardı yanlarında, şu kadar altın getirmişlerdi, şu kadar gümüş getirmişlerdi diye bu sayılara, rakamlara Kur'an girmez. Niye Kur'an girmiyor? Çünkü bunlar önemli değildir de onlar. Mesela Yusuf Aleyhisselam'ın kıssasını göreceğiz. Kardeşleri 11 kişi. Tamam. Anladık. Bir tanesini yanında alıp duyuyor. Onu da anlıyoruz. iki kişi. Öbür tarafta kaldı 10 kişi. 10 kişinin develerine veya affedersiniz katırlarına merkeplerine ne kadar çuval yüklendiği yazılı mı? Bu bakımdan bakın. Eşya il ve kemiyetle ilgili Kur'an kolay kolay rakam vermez. Zekatın bir de rakamını vermiyor allah Teala. Niye? Niye acaba? Ama diyor ki ben on bir tane yıldızın bana secde ettiğini iki, iki ayla güneşin bana secde ettiğini görüyorum diyor. O nedir? Ha, Burada Allahu Teala bazı rakamları Kur'an'da zikredebilir. Üç, dört, beş, iki, altı, yedi değil mi? Kırk, otuz rakamları zikrediyor. E rakamları niye zikreder allah Teala? E zaten rakamlar doğal olarak her insan her toplulukta bilinen şeylerdir. Matematik her toplulukta hemen doğal olarak bilinen şeylerdir. Sayılar bilinen şeylerdir. Zaten Allah öğretmiştir Adem'e bunlar. Adem'in çocukları da Adem'den öğrendiler. Bunların yadırganacak bir tarafı yok. Bunlar gerçek olan şeyler. Sonra Kur'an kıssalarında hiçbirisinde ahlaksızlık yoktur. Haşa ki olsun. Ama Tevrat'ı okuyun, iğrençliklerle karşılaşırsınız, muharref Tevrat. Telmud'u okuyunuz, iğrenç şeylerle karşılaşırsınız. Hatta, hatta, hatta ve hatta, Tevrat'ta, Tevrat'ta, İncil'de İsa Aleyhisselam'la ilişkisi olduğu söylenen bir kadından bahsedilir. mecdel Meryem. Mecdel-i Meryem ile İsa Aleyhisselam arasında veya İsa Aleyhisselam'ın annesiyle kendi arasında öyle bir kapalı bir şeye işaret ediliyor ki, sanki Hristiyanlar haşa ve haşa Hazreti Meryem'e iftira ediyorlar gibi bir manzara çıkıyor orada. Çünkü annesini kovalıyor İsa Aleyhisselam. Kabirde üç gün kaldıktan sonra böyle diyor Hristiyanlar dirildiği zaman dirildiğinde oraya Mecdeli Meryem gider işte efendim annesi gider Meryem'in yüzüne bakıyor ama annesine bakmıyor niye Hristiyanlar diyorlar ya Yusuf'un Necarla nişanlıydı şey tamam mı Yusuf'un Necarla nişanlıydı. Acaba diyorlar Yusuf'un Neccar'dan mı oldu, yani gizli bir ilişki oldu da daha önceden aralarında İsa ondan mı oldu diye. Onun için Hristiyanlar'ın gerçekten kitapları ve kullandıkları ifadeler şek ve şüphe dolu, şek ve şüphe dolu. Yani temeli iftiraya dayanıyor. Ama Kur'an'da bakın öyle bir şey yok. Mesela Yusuf Aleyhisselam göreceğiz, kaçıyor, arkadan gömleği ve kapının arasına küt diye kalıyor, gömlek oradan yırtılıyor. Şimdi şu tanıma bakın, ama Tevrat'ta bir önden yırtıldığı söylenir, bir arkadan yırtıldığı söylenir. Hangi rivayetinden alacaksın? Ya orada o bir şahit, o bir delil oluyor. Yani muhakeme usulünde, eğer biz onu göreceğiz inşallah, muhakeme etmede delil delil şüphesi olma ve emare olma noktasında Hazreti Yusuf'un gömleğini arkadan korkması bir mucizedir. Allah'ın bir ayetidir. Niye? O ayet bile hiçbir şahit yokken insanların nesinde kesin kat'i bir delil oluyor. Diyorlar ki mümkün değil. Eğer Yusuf iseydi ne yapardı kadın? Kapıyı yüzüne vururdu Yusuf'un ve elbisesi içeride kalırdı elbisesi önden yırtılırdı. Ama elbise önden yırtılmadı. Elbise koddanın duvril. Arkadan yırtıldı. Parça kaldı içeride. O nedir işte? Yusuf'un beraatını aleyhisselam beraatını ve temizliğini işaret ediyor. İşte günah işleyenler her zaman bu bakımdan bu açıdan delil bırakmak istemezler. Cürüm işleyenler, cinayet işleyenler gerçekten delil bırakmak istemezler. Niye delil bırakmak istemezler? Orada bir emare kaldığı zaman o onların yaptığına delil olur da onun için. Parmak izi mesela. Parmak izi bırakmaz. Eline aylon geçirir. Bilmiyorum ne yapar. Misal. Bunun gibi. Yani mutlaka bir şey yapmalı ki o yaptığı şeyi örtsün. Ama peygamber öyle bir şey yapmamıştı. Örtmesine de gerek yoktu. allah Teala onun beraatını o şekilde insanlara, saraydaki kimselere gösterdi. Mesela Kur'an'da bütün Rasullerin, dikkat edin aynı çizgide ve aynı ahlaki özelliklere sahip olduğunu görürsünüz. Hiçbir Nebi'nin ve hiçbir Peygamberin ahlakı yerinden farklı değildir. Ama Tevrat kıssalarına bakınız, her Peygamberin ahlakı bir türlü. Kimisi zina ediyor, Kimisi ilişki içiyor, kimisi komutanını savaşa gönderiyor Süleyman Aleyhisselam komutanını gönderiyor savaşta öldürtüyor, karısına göz dikiyor, komutanını karısını alıyor. Şimdi bu kafirlere bakınız, peygamberlere böyle iftiralar yapılır mı? Ama Kur'an'da böyle bir şey var mı? En ufak bir emare var mı Kur'an'da? Rastlayamıyorsunuz. Demek ki bakın, yani dinin temizliği. Vahdaniyetin güzelliği burada ortaya çıkıyor. Tevhidin güzelliği burada ortaya çıkıyor. Öbürlerine bakıyorsunuz tamamen şirkle ve mitolojiyle karışık olduğu için ne yapıyorlar? Peygamberlere iftira ediyorlar. <gülüyor> Davud'un kızları şarap içiyorlar, babaları da haşa zina ediyorlar. Kimse kalmadı bugün kavmimizden, topluluğumuzdan hep imha olduk diyorlar. Bari ne yapalım babamızın nesli devam etsin diyorlar. Babalarına şarap içiliyorlar sarhoş ediyorlar, sonra babalarıyla ilişkiye giriyorlar ve hamile kalıyorlar. Bunlar Muharref Tevrat'tan mı acılıyor? E şimdi Kur'an'da anlatılan kıssalarla Tevrat'ı sen bir tutar mısın? Muharref Tevrat'ı bir tutar mısın? Haşaki ki bir olsun. Daha önce de söylemiştim, onun için Tevrat kısalar olsun, mitoloji olsun, deli fırçasından çıkmış bir resim gibidir. Yani hangi tarafı hakikattir, hangi tarafı batıldır bilinmez. Karışıktır ama Kur'an kısaları gerçekten net ve berraktır ve başlangıcı, sonu belli olan şeylerdir. Ve hakikaten belli bir ahlak ölçüsü, belli bir ahlaki düzeyde onlar anlatılır. Bu bakımdan Tevrat'ın kısalarına bakınız insan haysiyeti ve insan şerefini yükseltici bölgeler az bulunur. Ama Kur'an kısalarına bakınız, kısaların anlatılması, yani peygamberlerin mücadelesinden bahsedilmesinin temel ilkelerinin bir tanesi de insanı insan etmektir. İnsanı insanlara, insanları taşlara, insanları putlara ibadet etmekten kurtarıp Allah'a kulluk ettirmektir ki bu da yeryüzünde yüzünde varoluşunun sebebi ve kendisini yaratan Allah'a şükrandır. Evet, dedik ki Kur'an kısaları insanlığı hidayete erdirici olan tüm unsurları kendisinde barındırır ve bunu örnekleriyle doludur. Mesela Musa Aleyhisselam'ın kavmiyle ilişkisine bakınız, Peygamber Sallallahu Aleyhisselam'ın kavmiyle ilişkisine bakınız, Hud Aleyhisselam'ın kavmiyle ilişkisine bakınız. Ey kavmim diyor, ben sizi kendisine çağırdığım şeye muhalefet edici kimse değilim. Yani onu ilk önce yapıcı olan benim. Ben size adil olun diyorsam, ben size ölçüyü, tartıyı değil mi? Hakkıyla doğru ve net tam olarak yapın diyorsam, ben onu önce kendim yapıcı olduğum için sizi ona davet ediyorum. Yapmadığım bir şeye sizi davet etmiyorum. Bakın, bu ahlaki özelliği gördünüz mü? Bütün peygamberlerin hepsinde bu var. Ama Tevrat kısalarına baktığınız zaman peygamberleri hain, hırz düşmanı, hırsız, gaspçı, düzenbaz, birer kral veya ne bileyim Aşiret reisleri gibi görüyorsunuz. Şimdi, bu topluluk, Allah'ın lanet ettiği bu topluluk peygamberlere bu kadar iftira ediyor, Allah'ın kitaplarını bu kadar tahrif ediyorlar, Allah'ın vahyini, e, tabi Allah elbette ki onlara gazabını ve azabını indirecektir. Kur'an kısalarında Allah'a davetin bütün hususiyetleri açık ve berrak olarak anlatılır. Allah'a nasıl davet edileceği, tevhidin nasıl insanlara tanımlanacağı ve insanların temelde neye önce çağrılması gerektiği anlatılır. قال يَا قَوْمِ مَذُ اللّٰهَ مَا لَكُمْ مِنْ Hayır. Ne diyor peygamberler? Aynı şeyi söylüyorlar. Ey kavmim dedi, Sadece Allah'a ibadet edin, ondan başka sizin bir ilahınız yoktur. Bütün temel ilke Onlar insanlığı Allah'a davet ediyorlar. Ve davetleri iki şeydir. Bir, Allah'ı uluhiyetinde tevhid etmek, rububiyetinde tevhid etmek. Ve adaleti teslim etmek. Onun için biz dersimizin başında... Hud Suresi'ndeki 25. ayeti anlattığımızda La kadarsalna rusuluna bil beyinatı ve enzalna ma'umul kitabe vel mizanı bil Biz onlarla beraber kitabı ve mizanı indirdik ki li yaqumannas bil Sadece Müslümanlar için demiyor dikkat ediniz. Bu bakımdan bugün Batı hukuku birçok açıdan İslam'a yaklaşmıştır. Muhakeme usuller olsun. Özellikle muhakeme ve yargılama usullerinde peygamberlerden gelen emanete yaklaşıyorlar. Ama ne, ne, ne gün o dalaletlerini bırakırlar biz onu bilmiyoruz. Fakat o iki esas tevhid-i rububiyet ve tevhid-i Dine davetin temeli budur. Yani dine bu iki kanaldan davet edeceksiniz. Ve insanlara Allah'ı tanıtırken, Allah'a ibadeti ve kulluğu izah ederken bu iki şeyi öğreteceksiniz. Ardından adil bir muamele insanlara karşı, şefkatle ve rahmetle muamele ve insanlardan bir çıkar beklemeden Allah'a davet etme. Bütün peygamberler Allah'a davet etmişler ve karşında ücret almamışlar. Karşılığında maaş almamışlar. Karşılığında insanları sömürmemişler. Onların mallarıyla, onların sehbetleriyle bir şey sahibi olmamışlar. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, Aylar evin, aylarca evinde sıcak çorba pişmezdi. Sahabelerin de evinde sıcak çorba pişmezdi. Olmazdı. Onlar aç kalırdı, o aç kalırdı. Bakın, şimdi, şimdiki yöne önderler ve liderler ise kendileri tok, kendilerin peşinde giden insanlar aç. Kendileri sağlıklı, onları destekleyenler hasta. Kendilerinin her imkanları var. Onların peşinde giden insanlar fakir, fukara, yoksul. Düşünebiliyor musunuz? Kendisinin dört katlı, beş katlı villası var, sarayı var, köşkleri, yazlıkları, kışlıkları, efendim denizlikleri var, bilmiyorum e, arabaları, limozinleri var, helikopteri var hatta şeyhin. Tamam mı? Şeyh eskiden kerametle uçuyordu, şimdi kerametten düştü helikopterle uçuyor. Tamam mı? Yes, yes, samimi söylüyorum, şaka değil bu yani ha. Böyle şeyhler var şimdi, özel helikopterler var, dolayısıyla aradaki farkı görün. Ama şimdi tabii biz haşa peygamber değiliz. Yani ilim ehli bir insan, nebi, rasul değil tabii elbette. E elbette ki bir kazancının olması, yaşesine, bilmiyorum, ibadetini temin edecek bir rızkın olması gerekir. En hayırlı kazanç nedir? En temiz kazanç, insanın erili. Kazandığı, kendi alın teriyle kazandığı kazançtır. Yani böyle bir kazançla mal sahibi olmak, hak sahibi olmak ve ebarlık sahibi olmak da İslam'da haram kırılan şey değildir. Ama şudur esas olan, hani bakacaksınız, öndeki insanlarla ilim sahibi olduğunu, mürşit olduğunu bilmiyorum işte kim olduğunu söyleyen insanların haline bakınız ve bir de onların ayaklarının dibinde kıvırlık gezip tozan insanlara bakınız. Olmaz ki böyle şey. Yani o kadar şeyh diyor hacca. Ya iki tane, üç tane müridim de kendim de getireyim değil mi? Servetiyle. Çok zenginsiniz. Varlığınız var ya. Ama onlar getirecek tekkeyi dolduracaklar. Bakın da şiyesin tabi, onları yemek için yapıyorlar. Teçkin tabaka, onlar ve işte kimlerse onlar, onlar beraber giderler. Öbürleri de burada işte efendim, o mübareklerin kerametlerini anlatırlar, övülürler Ve onunla teselli bulurlar. demek ki Kur'an kıssalarında hem nübüvvet tanımlanıyor, hem risalet tanımlanıyor. Hem insan oğlunun yeryüzünde nasıl muamele ettiği anlatılır. Yani nasıl bir sistem, nasıl bir nizam kuracaksınız bunun temel ilkeleri anlatır. Bu bakımdan bakın Kur'an'da anlatılan kıssalarda hiçbir devlet şekli anlatılmaz. Devlet şöyle kuracaksınız. Ekonomik sisteminizi böyle kuracaksınız. Müesseselerinizi böyle tesis edeceksiniz. İşte şu, şu şu teknik imkanları şöyle oluşturacaksınız. Bunları anlatmaz allah Teala. Niye? Bunları becerebilecek bir akıl vermişti insanlar onun için. Yani insanoğlunun aklını becerebileceği bir şeyi niye Allahu Teala kalkısında, Kur'an'da geniş geniş anlasın? İnsanoğlunun şaşırıp da şaşırıp da yapmayacağı veya terk edeceği şeyler sürekli Kur'an'da ön plandadır. Evet elbette onları Hakka doğruya davet ediyor kitap. Adalete, merhamete, şefkate davet ediyor Kur'an ve ondan önceki vahiylerin tamamı. Fakat asıl olan onların nasıl yanlışlık yaptıklarını anlatmak değildir Kur'an'ı maksadı. Doğru olanı, insanlığın bir gün terk edebileceğini, nefsine ve hevesine uyduğunda yapmayacağı şeyleri onların plandadır. Dolayısıyla biz işte peygamberlerle mücadele eden o insanların hayatına baktığımız zaman, neden onlara karşı gelmişler, neden onları inkar etmişler? Bugün hem içinde yaşadığımız toplulukta aynı örnekleri görüyoruz, tamam mı? Hem de o hadiselerde peygamberler nasıl bir şey yapmışlar, onu görüyoruz. Mesela Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem geldikten sonra şeriatların şekli tamamen değişmiş belli bir nizam gelmiş. Cezalar gelmiş. Hududlar gelmiş. Zekat gelmiş, sadaka gelmiş, infak gelmiş. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ordular kurmuş. Bakın. Ordular nasıl tanzim edileceğini öğretmiş. Kendisine sonra halifeler gelmiş. Onlar devletin nasıl kurulacağını, yönetimin, da idarenin nasıl oluşacağını onlar pratiğini koymuşlar ortaya. Dolayısıyla böylece mütekamil bir e, silsile içerisinde İslam veya nübüvvet modeli üzere bir idari ahlak ilkeler ve prensipler oluşmuştur. Ama bunun teknik şekilleri biçimleri değişebilir zamana ve mekana göre ama onun temel kaidelerini ve o şeriatın maksadını ve gayesini ve hedeflerini Allah-u Teala çizmiştir. Dolayısıyla Musa Aleyhisselam zamanındaki şer'i maksat ve gayelerle yani ilahi maksat ve gayelerle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem zamandaki ilahi maksat ve gayeler değişmiş değildir. Ancak Allahu Teala muhtelif vesileleri peygamberlerine indirir şeriat olarak ve her peygamber kendi döneminde o şeriatla amel eder. Onunla mükelleftir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ki şimdi Musa çıksa aranıza gelse ve siz de Musa'ya tabi olsanız Allah'a ant ediyorum, yemin içiyorum, Halef'te, Kasem'de bulunuyorum ki siz saptırsınız. Bu ne demektir? E şimdi biriler diyor ki işte efendim Musa aleyhisselam böyle yapmış, biz de böyle yapıyoruz. İşte Yusuf aleyhisselam böyle yapmış, biz de böyle yapıyoruz. Sübhanallah, Musa aleyhisselam mahkemeye çekti de, anayasa mahkemesine götürdüler de, he? diyorum Cumhuriyet Baştağlısı'na götürdüler de, Musa aleyhisselam Evet, ben Firavun ideolojisinde karşı hiçbir şey demiyorum. Biz zaten Firavun ideolojisini savunuyoruz. Bizde zaten öyle bir şeye inanıyoruz mu dediler? Yani Allah aşkına, Allah aşkına gerçekten bunun konulacak hiçbir tarafı yok. İbret olacak şey, şeriat yapıyorsunuz, şeriat olacak şey ibret bile kabul etmiyorsunuz. Dikkat edin. Şimdi bu iki Müslümanların başındaki en büyük musibet budur. İşte insanların önderlerini, insanları aldatması burada. Ama biz bunu fark etmiyoruz. Ben bugün bir tek insanım, on kişi, yirmi der anlatıyorum. Hiçbir ehemmiyetim, kıymetim yok onlara göre. Kaç paralık insanı zahredersiniz? Zaten bir tanesiniz anı sıkıldı, hemen öyle dedi. Kaç kişisiniz ki de? mi? Hatırlıyorsunuz herhalde birileri duydu benimle. Varsa o toplantıda kaç kişi olduğunuzu biliyorsun tabi kaç kişisiniz adam kişi yevlen veriyor. Hı? El hakumü't tekathur hatta çoğunluk sizi lehve Allah'ın zikrinden uzaklaşmaya götürür. Topluluğunuz, gücünüz, kuvvetiniz, malınızın, servetinizin çokluğu. Firavun niye şımarıyordu? Karun niye şımarıyordu? Kuvvetim var, gücüm var, askerlerim var, silahlarım var. Hazinelerim var diyordu, şunu arıyordu. Ama şimdi hakkı söylediğiniz zaman, hayır diyor, on milyon insan yanlış da sen mi doğrusun kardeşim? Şu kadar milyonlarca insan, yüzlerce senedir, şu şu şu şu işleri yapmışlar da sen mi doğrusun diyor. Allahu Ekber beni bırak, bu sözün sahibine git Muhammed'e dedi, sen mi doğrusun be tek insan? Biz milyonlarca bu kadar adam ve yüz yıllarca tasavvufta şunları şunları yapmışız. Yüz yıllarca bunu söylemişiz. Bin yıldır işte kalkıyoruz geceleri işte uydurma hadislere şu kadar namaz kılıyoruz. Sen bir kişisin ya. Sen kim oluyorsun? Deyip gidip Resulullah söylüyor kardeşim. Aslında siz bunu Resulullah söylüyorsunuz. Bunu söyleyen insanlar. Allah Resulullah söylüyorlar. Ben kimim ki? Ben ondan bir hadis almışım, sahih olduğunu görmüşüm, alimler ispat etmiş ve bize öyle sadık olarak halisane nakletmişler. Sahih olarak nakletmişler, ben de onu söylüyorum. Sen de diyorsun ki işte falanların usulü olmadığı için falanlar böyle şeylerle bilmezler konuşmasını. Olur şey? Bu bakımdan yani peygamberlerin hayatından ibret elbette alınacak. Ama ibret şeriat haline dönüştürülürüz. Bu kesin kaydı değil ki. Hadi onların hayatındaki ibretler kendimize şeriat edinelim. Öbür ibretler ama. Mücadele ibretlerini, hakkı söyleme ibretlerini. Hadi onu kendimize yordam ve yöntem edinelim. Buraya gelmiyor kimse. Kimse buraya gelmiyor. Niye? Yani siz istiyorsunuz ki kolaylıkla her şey olsun. Ve her şey elimize... Düşüversin, hayır Allah öyle vermiyor. Öyle kolay vermeyecek. Adamlar kolay mı kurdular düzenlerini sistemlerini? Gerçekten kolay kurmadılar. Büyük mücadele verdiler, büyük çalışma yaptılar adamlar. 150 yıldır bu mücadeleleri değil, 100 yıldır. Ondan sonra insanları böyle saptırmak için İslam adına, din adına birçok önder çıkıyor adam diyelim ki Musa Aleyhisselam'ın kavminden olan bir topluluk ve Harun Musa'nın ümmetindendir aynı zamanda Harun Aleyhisselam hem nebidir hem ümmettir Firavun'un büyük elçilerine büyük elçilerimiz demiş midir? Firavun'un hükümetine Firavun'un komutanlarına komutanlarımız demiş midir? E bu nasıl bir iştir ya? Mahkemenin kararı kutsaldır, tartışılmaz. Mahkeme karar verdikten sonra hukukidir. Bu, bu meşruiyeti niye veriyorsunuz siz onlara? Hani siz la ilahe illallah Muhammedun Resulullah demiştiniz. Roman yekfur bit davuti ve yu'min billah. Hani buna inanmıştınız. Yani en azından konuşma. Bir şey söyleme. Hiç olmazsa kalbinden nefret ettin, kerhen sevmediğinden dolayı bir iman üzere olursun benim ve de bizim dediğin zaman sen kendini onlarla bütünleştiriyorsun. Fark koymuyorsun. Kur'an'ın içindirmiş. Furkan olması içindirmiş. He? Ve ma yeddaq illa yeceallek furkan. Sen Allah'tan korkmazsan Allah sana furkan vermez. Hakla batıl arasını ayırma hikmeti, ilmi, kuvveti, kudreti vermez. Ama sen Allah'tan korkarsan Allah sana bunların hepsini verir. Peygamberler Allah'tan hakkıyla korktukları için Allah onlara veriyoruz. veriyordu. Evet. Ve Resulullah'ın ashabının da, Resulullah'ın beraberliğinde Allah'tan korktukları için ihlasla ona ittiba edip uydukları için bir sürü bak zaferlerle ve tarafa gittiklerini, şehadetlerle öbür tarafa gittiklerini görüyoruz. Bu bunları müzaffer ediyor. Hiçbir nebiye nasip olmayan bir üstünlük. Düşünebiliyor musunuz? Hiçbir nebi kendi döneminde bu kadar büyük dünya topraklarına ve dünya ümmetlerine dinini ulaştırabilmiş değildir. Ne İsa Aleyhisselam ne Musa Aleyhisselam ne de Süleyman Aleyhisselam Süleyman Aleyhisselam çok büyük güç ve kuvvet sahibi olan bir peygamberdi ama buna rağmen daveti bu kadar yayılmamıştı. Ama Resulullah mı, zamanında imparatorluklar çatırdadı ve daveti dünyanın dört bir, dört bir ucağına ulaştı. Kendisinin vefatından yüz sene geçmedi. Hicretin üzerinden yüz sene geçmedi. Bütün dünya topraklarına İslam ulaştı. Amerika'yı bilmiyoruz belki ulaşmıştır ama bilgimiz yok zaman gelir belki yeni belgeler şunlar bunlar ispat eder onu bilemiyoruz ama bildiğimiz kadarıyla gerçekten bize mücabil olan toprakların tamamına yakınına İslam ulaşmıştı ve herkes İslam diye bir din olduğunu Allah'ın varlığından ve vahtaniyetinden bahseden bir din olduğunu öğrenmişti Duymaya kalmamıştı bu da Allah'ın onlara bir lütfu idi onları bir ödüllendirmesiydi. Eğer onlar peygambere itaat etmeselerdi, Yahudilerin yaptığı gibi yüz çevirip gitsen de Rabbin savaştırselerdi. Ne olurdu? Allah bunlara o üstünlüğü ve değil mi nimeti vermezdi. Ama Resulü yine nimetlendirecekti. Nebisine yine üstün dereceler verecekti. Daha önce de buna değindim. İsterseniz yani bunu da değinmekte fayda vardır. Kur'an kıssalarında hiçbir zaman ırkçılık yoktur. Kur'an kısaları da hiçbir zaman ırkçılık ve milliyetçilik yoktur. Dikkat ederseniz hiçbir nebi kendi ırkının özelliklerini üstün tutucu bir davranışta bulunmamıştır. Başta Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem ondan sonra devam edin. Bütün peygamberler hiçbirisi vatancılık yapmamıştır. Hiç birisi ırkçılık yapmamıştır. Hiç birisi kavmine davet etmemiştir. Hiç birisi kavminin özelliklerini diğer kavimlerin özelliklerinin üzerinde tutmamıştır. Yani fıtri biyolojik olan özellikleri. Peygamberler sadece insanları Allah'ın dinine göre tasnif etmişlerdir. Mümin ve kafir. Ya da Samiri gibi münafıklar ikisinin ortasında. Ne mümin, ne kafir. Yani hem müminlerden gözüküyor hem kafirlerden gözüküyor. Bunlar münafıklar. Dolayısıyla peygamberlerin yaklaşım tarzları, meseleleri, ele alış tarzları Allah'ın vahkine göredir. E, müminler de eğer peygamberlere iman ediyorlarsa, imanın altı şartından biri derler bizim burada hemen öyle kolayca, e, tamam ya imana şartı altıdır ben de iman ettim, tamam kurtuldum gittim diye bir inanış gerçekten aslında çok fasit bir inanıştır peygamberlere sallallahu aleyhi ve sellem Allah onlara salat selam etsin. Onlara iman etmek öyle basit bir şey değildir. Onların akidesi ve dini üzere olursan o zaman iman etmiş olursun Bir zamanlar işte bağlıyorlardı. Her şey Türkiye göre Türk tarafından, Türk için, Türkiye göre Türk tarafından her neyse. Çok güzel. Her şey Türk için ve Türkiye göre Türk tarafından olacaksa Allah'a hiç gerek yok. Allah'a iman ettik demenin bir gereği yok her şey Kürtlere göre, Kürtler için Kürtler tarafından olacaksa, her şey İranlılar için, Araplar için, Mısırlar için Mısırlar tarafından Mısırlar için olacaksa, o zaman Allah'a iman etmenin bir anlamı yoktur. Zira bu Allah'a karşı çıkıştır. Onun için hala Türkiye'deki milliyetçilik şirk girdabından kurtulamamıştır. Mitolojik din etkisinden kurtulamamıştır. Hala şamanizmde iç içe olan mitolojiyle karışık olan eski batıl geleneklerle iç içe olan bir dine sahipler. Yani halis bir İslam üzere değiller. Dedin işte, ah yarın şurada belediye başkanlığı nedir? Keçiören'de adam Orhun anıtlarını açıyor. E, Orhun anıtlardaki din, Orhun anıtlardaki tanrılar ne oluyor? Sen atalarının dinini ve atalarının tanrılarını yeniden ihya etmeye onlara hayatiyet kazandırmaya çalışıyorsun. Ne diyorsun ki ben Müslümanım? Ne yapıyor bu adamlar peki de? O insanlar diyor ki kanımız da aksa, zafer İslam'ındır. Ne demek? Kanımız da aksa, zafer İslam'ındır. Yani, demek kan atmadığında zafer İslamı olacakmış. Sanki kanımız da aksa, ne demek ya? Yani? Madem öyle o zaman, dök kanun İslam için göreyim seni. Tanrıların isimlerini ve onların dinlerini, Tanrı edindiklerini getirip burada dikeceksen, hangi İslam'dan bahsedeceksin sen? Araplar üstündür, Türkler üstündür, Araplar şöyledir dersen hangi İslam'dan bahsediyorsun sen? Onun için peygamberlere iman etmek öyle basit bir mesele değil. Ben peygamberlere iman ettim, ben kitaplara iman ettim, hayır. Sen peygamberlerin getirdiği din ve nübüvvet ahlakı ve akidesi üzere değilsin. Sen vallahi peygamberlere iman etmemiş olan bir insansın. Ama bu bilgi alanında belki peygamberlerin bütün davranışlarını bilmeyebilirsin. Bütün getirdiklerini öğrenmemiş olabilirsin. Bunun dinle, imanla doğrudan alakası yoktur. Yani imanın hükmünde değil alakası yoktur. O, o bir ayrıntıdır, sen onu bilmeyebilirsin. Ama din ve nübüvvete dahil olan ve akideyi temsil eden bütün temel bilgileri ve temel emirleri bilmek zorundasın ve kabul etmek zorundasın. Kabul etmediğin zaman senin müvveti inkar etmiş olursun. Birçok insan aslında müvveti inkar ediyor, peygamberliği de inkar ediyor. Yani mucize yok dediği zaman peygamberliği inkar etmiştir. Peygamberin mucizesi sadece Kur'an'dır, Kur'an'dan başka hiçbir mucizesi yoktur dediği zaman peygamberliği inkar etmiştir. Peygamberliğe, nübüvete iman etmemiştir o insan. Çünkü Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem birçok mucizeleri vardır. Taşın elinde konuşması gibi, ağacın yürümesi gibi, minberin inlemesi gibi. Ha? Kaç defalar elini kovaya sokmuştur, parmaklarının ucundan sonra fışkırmıştır. Evet, kaç gazvede azıcık yemeği bir araya getirmişler, toplanmışlardır. Resulullah aleyhissalatü vesselam elini koymuş dua etmiştir. Yemek binlerce askeri etmiştir. Şimdi bunları inkar eden insanlar, peygamberlere bunu çok gören insanlar. Ama batılı bir filozofun düşüncesini alıp onunla Kur'an yorumlamayı hemen kabul ederler. Sanki nübüvvetmiş gibi. Sen, peygamberinden sana salih insanlarla, salih insanların nakliyle, sadık insanların nakliyle, ulul elbap insanların nakliyle gelen bilgileri kabul etmiyorsun, putlara tapan bir kafirin, heykelin önünde eğilen bir kafirin, İsa'nın heykeli Meryem'in önünde mum yakan bir filozofun düşüncesini alıyorsun ve onunla İslam'ı, Kuran'ı, hadisi yorumlamaya çalışıyorsun. İşte Goldziher, birçok öğrencisi var, işte şah, dünya kadar talebesi var Türkiye'de, İslam aleminde, yok mu? Binlerce hem de böyle, subhanallah, oradan bir kafir çıkıyor, <gülüyor> Müslümanların aklını karıştırıyor. Bu işmiş o zaman yani. Bu nasıl iş? Batından bizim yani Kur'anla ilgili meselelerde ben bu kıssaların üzerinde biraz uzun durup hakkınızı helal edin. Belki lüzumsuz bilgiler gibi gelecektir ama belki arada bir şey yakalarsınız inşallah وتعالى. Önemli olan o. Yoksa elbette Kur'an kıssaları malum. İşte Yusuf Aleyhisselam böyle yaşamış, Musa Aleyhisselam da böyle yaşamış. İşte efendim Yunus Aleyhisselam da böyle yaşamış, işte kavmine tebliğ etmiş, bakmış ki kimse inanmıyor gibi görmüş, usanmış işte. Geri dönüp giderken Allah-u Teala gemiden demişler ya adam atacağız, tuta, tuta çekiyorlar, kurra kurra çık, çek, çekede Yunus Aleyhisselam atıyorlar balığın karına giriyor. Yani böyle, bunu böyle sadece e, halk kısası türünden anlatmak ve bilmek bir şey ifade etmiyor. Bunlar mesele, e, asıl mesele bu değil. Orada peygamberin tavrını keşfetmek önemli olan. Peygamber ne yaptı da bununla imtihan oldu? Oradan biz ne kapabiliriz? Orada bize hangi mesaj vardır? Tamam Allahu Teala helal yiyin, halam yemeyin diyor. Yeryüzünde Allah'ın size çıkardığı temiz ve helal şeylerden yiyiniz. Tamam bunu anladık. Peki de or orada ne var ama? Yunus Aleyhisselam'ı çekip gitmesinde ne vardı? Eğer Allah'ı tesbih edenlerden tevhid edenlerden olmasaydı kıyamet gününe kadar balığın karında kalırdı diyor. Ne balık kıyamete kadar mı yaşayacaktı? Onu Allah niye öyle zikrediyor? Kendisi daha iyidir. O bir işte orada bir hikmet var. Kur'an'ın kullandığı dil, kısalarla ilgili, özellikle peygamberleri, hayatlarıyla ilgili kullandığı dil ve üslup Kur'an'ın temel ilkeleriyle asla çelişmez. Yani Kur'an'da nübüvvetin ve bahtariyetin temel ilkeleri vardır. Kur'an'ın kullandığı üslup ve dil, Allah'ın göndermiş olduğu dine muhalif şeyler içermez. Yani tevhide muhalif hiçbir şey içermez. Ama öbürlerine baktığınız zaman kullandıkları ifadeler, üsluplar tamamen tevhide aykırı. Aradaki fark bu. Dolayısıyla biz kalkıp da Kur'an'la ilgili bir şey anlattığımız zaman İsrailiyattan olan herhangi bir kıssayı alıp Kur'an ayetlerini tefsirde ne yapamayız? Kullanamayız. A alıp bakıyorsun işte bir şeyh efendi, büyük bir şeyh efendi Yusuf Aleyhisselam'ın hayatını anlatıyor. Hemen açıp başına bir bakıyorsunuz Allah'a İsrailiyattan doldurmuş kıssaları anlatıyor. işte Yusuf Aleyhisselam şöyle yapmış... Babası böyle yapmış işte. Annesi şöyle ölmüştü. Kardeşleri kendisini böyle kıskanmış işte. Şöyle çalışıyorlarmış. Şöyle iş yapıyorlarmış. Bunların hiçbirisi ne sünnetten ne de kuralında yok. Nereden alıp anlatıyor bu adamcağız bunları? Bizden öncekileri kıssalarından alıp anlatıyor. Evet. Hiçbir nebinin metodu... Hiçbir nebinin metodu ile çelişmez. Yani bir peygamberin davet metodu ile bir diğerin davet metodu birbirle çelişmez. Bu da Kur'an kıssalarının mucize olduğunu, vahiy olduğunu, Allah'ın ilmiyle peygambere geldiğini ve gerçek vakalar olduğunu gösterir. Anlatılan Kur'an'da bütün kıssaların gerçek vakalar olduğu, mesela ashab-ı kef olsun, o bahçe sahiplerinin, bahçe sahibinin çocuklarının kıssası olsun, tamam mı? Bunların hepsi gerçek olan vakalardır, Hiçbiri temsili, sembolik değildir. Bunlar gerçekten olmuş olan vakalardır. Çünkü Allahü Teala o vakalarla bize tevhidin tarihsel süreç içerisinde müminler tarafından, Müslümanlar tarafından nasıl temsil edildiğini ve o tevhide örnekliğin nasıl yapıldığını ve yaşandığını gösteriyor. Ashab-ı Kefh kıssasında olduğu gibi. Biz Rabbimize nasıl olur da ortak koşarız diyorlar. Kral onları kendi dinine davet ediyor. Bunlar da çıkıp Allah'a sığınıyorlar. Bir mağaraya giriyorlar. Nihayet Allah onları 309 yıl orada öldürüyor. Yani uykuda tutuyor uykuda tutuyor. 309 yıl uyuyorlar. Şimdi sen buna mitoloji diyebilir misin? Eski mitolojilerde de vardır. Binlerce yıl yaşayan, işte e, garip mahluklar. Yani haşa, yarı ilah, yarı insan, yarı hayvan kılığında olan şeyler var. Bunlar diyorlar ki efendim, işte zöhre yıldızıyla, bilmiyorum ne yıldızı, iki tane genç odanı bilmiyorum ne delikanlıymış. İşte onlar şöyle olmuşlar da gökyüzüne çıkmışlar, ayrılmışlar, kaç senede bir buluşurlarmış. İşte onun gününü beklerler, o gün geldiği zaman herkes dilek tutarmış. Ben hatırlarım hatta köylerimizde o iki, iki yıldız buluştuğu zaman dilek ne dilek tutarsan o dileğin olurmuş derlerdi. Şimdi yani şimdi o uydurma kısalarla mı denk tutacağız? ashabı kef Kehf kısasının insan 309 yıl uyur muymuş? İnsan 100 yıl uyur muymuş canım? Yağmur yağıyor, fırtına geliyor, kum geliyor, seller geliyor. İşte şu oluyor, bu oluyor. Nasıl Üzeyr Aleyhisselam üç sene ölmüş de eşeğiyle beraber uyandığı zaman eşeğinin efendim ne eti kalmış, ne kemiği kalmış, toz buz olmuşlar. Fakat Üzeyr Aleyhisselam'ın ne yemeği ve ne de suyu bozulmamış. Şimdi geçerken bir köytüm harab oluyor bir belde. Diyor ki Allah bu beldeyi bütün insanların ölümünden sonra bunlar nasıldır diyecek. Nasıl dirtecek? Allah da ona diyor ki bak sana nasıl birliğini gösterelim Ve peygamber yüz yıl uyuyor. Te'amatuhu Onu yüz yıl öldürdü yani ölü gibi uykuda tuttu ve sonra onu diriltti. Açın okuyun bu kısalar Kur'an'da. Fevkalede yani neyi anlatıyor bize? Allah'ın kuvvet azametini anlatıyor. Tevhid-i rububiyeti anlatıyor. E şimdi sen bu kısalar darb-ı meseledir dediğin zaman, sembolik temsilidir dediğin zaman, haşa Allah insanlarla dalga geçiyor demek istiyorsun sen Rabbini öyle kötü bir şekilde tanımlıyorsun ki o Rabbin azametine, izzetine ve kudretine yakışmayan ve kesinlikle Allah'ın sıfatlarına uyun olmayan bir şey söylüyorsun. Allah darbı mesele insanların haşa yani olmayan bir şey olmuş bir şey gibi veya bir şey olmuştur ama hakiki olarak bize bulaşmamıştır. Biz şimdi hayalimizden kurgu ile o şeyin Örneğini sergilemeye çalışıyoruz. E bu da batıl bu Kur'an'a atfedilemez ki. Böyle bir şey Kur'an'a izafe etlemez. Bir de şu önemli husus var. Daha önce değinmiştim. Kur'an kısalarında nebilerle filozoflar arasındaki farklı apaçık ortadadır. Dedik hiçbir filozof Hak ve adaletin tesisi için cihad etmemiştir. Zulmün ve tuğyanın kaldırılması için cihad etmemiştir. Bana bir tek dünya filozofu gösterin şimdi. Bir tek dünya filozofu gösterin. Makedonyalı İskender'den bahsederler, o da filozof değildir. Yani her ne kadar Eflaton'un talebesi falansa da... Bana bir tane filozof gösterin. Konfüçüs de da dahil. Buda da dahil. Hangi filozof yeryüzünde peygamberlerin yaptığı gibi yapmıştır? Hiçbirisi. Onun için nebilerin ahlakıyla filozofların ahlakını bir tutamayız. Nebiler Allah'a davet etmişlerdir. Filozoflar kendilerine ve kendi felsefelerine davet etmişlerdir. Bugün de öyle. Bugün de Batı felsefecilerine bakınız tamamen kendi dinlerine ve felsefelerine davetliler. Zeno, Paul, Sadr, bilmiyorum kim, Garadum, Müslüman oldu tekrar Yahudilerdi, tekrar Hristiyanlardi. Tamam diyor, ben diyor zaten dinim dinimi değiştirmedik ki ben eski dinimizleri indirdim. O da geri dönüş yaptı. Şimdi Peygamber aleyhissalatü vesselamın Nebilerin kısalarını anlatmasında bir husus var. Eğer Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buna da değindiğimi hatırlarsanız belki ahlaksız bir insan olsaydı, sihirbaz olsaydı, kahinlik yapma, yapmak isteyen bir olsaydı bu dürüst insanlardan kendisine örnek teşkil edecek kısaları Kur'an'da söylemezdi. Fakat ki Birilerin dediği gibi Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem kendisi yazmıyorlardı sana. etti diyorlar yani. Şimdi öyle olsaydı haşa, bu kadar yücel ahlak sahibi olan nebilerin örneğini niye versin? Bıdakilere bir cevaptır, Hristiyanlara bir cevap bu. Peygamberi ben o ahlaksız bir insan olduğunu söyleyen Hristiyan ve Yahudilere bir cevaptır. Öyle olsaydı bu bu kadar yücel ahlaklara sahip olan nebi ve peygamberlerin natsın? Niye insanların onlara uymasını, onları örnek almasını söylemiş olsundu? Niye İbrahim Aleyhisselam'ın kısası anlatılmış olsundu? Bu peygamber dürüst, emin bir insandı ki, hem kendisi için ve hem de bütün insanlar için, buna birlik en güzel örnekleri kendisine gelen ve insanlara anlatıyordu. Bu bakımdan, yahu e, arat müşrikleri, Canları çok sıkılıyordu. Hurd'dan bahsediği zaman, Salih'ten bahsedildiği zaman, İsa Aleyhisselam'dan bahsedildiği zaman canları sıkılıyordu. Ve diyorlardı ki bu memlekette bazı müşriklerin dediği gibi biz dışarıdan itham derler ve liderlere ihtiyacımız yoktur diyordu bir zaman bir adam. Öyle diyordu. Ha, Araplar da diyordu. Muhammed gelmiş ne diye bizim ırkımızdan, kavmimizden olmayan Bir sürü liderden bahsediyor, önder bahsediyor diye o peygamberlerden bahsediğini kıskanıyorlar ve düşmanlık ediyorlardı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e. Bakın onlar Arap değildi, birçoğu. Birçoğu Arap değildi. E, Salih-i Aleyhisselam Arap olduğu falan söylenir. Ve Allah Azze ve Celle daha doğrusunu bilir. Dolayısıyla birler kıskanıyorlardı. Neden? Bizden olmayan liderlerden sürekli bahsediyor. Şimdi bu namazın Türkçe kırılmasını söylenirken, abcaya düşmanlığı, işte efendim e, Türkçe ibadet hakkı işte anamızın ak sütü gibi helal hakkımızı diyor ibadet hakkımızı diyor Arap'tan aldı 1400 senedir e, bu ibadetler bize dayat zorla bize yaptırılıyor biz kendi e, dilimizde ibadetimizi yapacağız ve ya bizimle Allah'ımızın Tanrımızın arasına diyor Arapça girmesin diyor adam amaçlar nedir aslında Kur'an işlerini tamamen gerisinden kaldırmak adamın maksadı düşünün bunu gerçekten ee, askerlere, komutanlara yazdığı mektubu kitabına, i̇şte başbakanlığa, cumhurbaşkanlığa, partilerin hepsine gönderdiği mektupları da bunun içerisine koymuş, kitabını koymuş adam. Onlara e, kızıyor, hatta e, bir zamanlar başbakanlık yapan bir kadına öyle şeyler ki, gerçekten insan e, sokakta bir insan öyle, ona azarlarcasına adam mektup yazıyor, türkünür.